82 Adak İbne Abid'in Rameullahhialey Dürrül muhtar Şerhinde üçüncü cilt yemin bahsinde ve ikinci cilt oruç bahsinin sonunda buyuruyor ki Nezr yani Adak ibadettir. Nezr ancak Allah için yapılır. Kul için yapılmaz. Bir şeyi adamak iki türlü olur. Mutlak nezr, şarta bağlı nezr. 1. Mutlak nezr, Allahü Teala için bir sene oruç tutacağım demek gibidir. Bir şarta bağlı değildir. Bunu söylerken kastetmese de, söz arasında dilinden çıkmış ise de, yapması vacip olur. Çünkü talakta ve adakta, niyetsiz düşünmeden söylemek ciddi isteyerek söylemek gibidir. Hatta Allahü Teala için bir gün oruç tutmak üzerime borç olsun diyeceği yerde bir ay oruç tutmak diye ağzından çıksa bir ay tutması lazım olur. Nezir bir ibadettir. Çünkü namaz, oruç, hacca gitmek. Köle azat etmek ve başka ibadetler nezr olunur. Nezrin yerine getirilmesini İslamiyet emretmektedir. Getirilmezse günah olur. Nezr yemine benzemektedir. Bir kimse nezrim olsun dese neyi adadığını söylemese ve niyet etmese yemin kefareti vermesi lazım olur. Bir kimse Allahü Teala'nın rızası için oruç tutayım dese, kaç gün olduğunu söylemese ve bir şey niyet etmese veya yalnız nezr niyet etse, yemin olmasını veya olmamasını hatırına hiç getirmese veya nezr olmasını ve yemin olmamasını niyet etse, bu orucu nezr olur ve üç gün oruç tutar. Bunu söylerken. Nezr olmayıp yemin olmasını niyet etse yemin olur. Orucu bozarsa yemin kefareti lazım olur. Hem nezr hem yemin olmasını niyet eder veya nezri nefyetmeksizin yemin olmasını niyet ederse bu oruç hem yemin hem de adak olur. Bu orucu bozarsa hem kaza hem de yemin kefareti lazım olur. Adak edilen şeyin, farz veya vacip olan bir ibadete benzemesi ve başlı başına bir ibadet olması lazımdır. Mesela, abdest almak, ölü kefenlemek, başlı başına ibadet olmadıklarından adak olamaz. Hasta ziyaret etmek, cenaze taşımak, gusletmek, cami içine girmek, kuran ı Kerim'i tutmak, ezan okumak, Mektep bina etmek, cami bina etmek de, ibadet ise de, başlı başına ibadet değildir. Nezrolunmazlar. Nezredilen şeyin, benzemesi lazım olan farzın, vacibin, başlı başına ibadet olması lazım değildir. Mesela, bir şey vakf etmeyi adamak cahizdir. Çünkü vakf, Müslümanlar için cami bina etmeye benzemektedir. Camii yapmak başlı başına bir ibadet değil ise de vakf başlı başına ibadettir. Mesela amdest almak, başlı başına ibadet olmayıp, başlı başına ibadet olan namazın bir şartıdır. Ölüyü kefenlemek de, cenaze namazının kabul olması için şarttır. Ölünün setre avreti, cenaze namazının şartıdır. Şarta bağlı olmayan nezri, fakir olsa da hemen yapması lazım olur. Yapmadan, ölüm hali gelirse, keffaet için vasiyet lazım olur. Özürsüz geciktirmekte caiz olur. Yerine getirirken yapmasını tayin ettiği şeyleri yapması lazım olmaz. Mesela şu parayı, belli yerde ve belli zamanda ve belli fakire sadaka vermeyi veya belli bir yerde namaz kılmayı tayin etmiş ise, bunları gözetmesi lazım gelmez. Fakat, nezrederken söylemiş olduğu miktarı değiştiremez. Fakat, şu fakire, Allahü Teala için altın vereyim diye nezretse, o fakire vermesi lazım olur. Çünkü vericiye altın veya malı tayin etmemesi, fakiri tayin etmek istediğini göstermektedir. 2. şarta bağlı olan adaktır. Murad edilen şart hasıl olunca nezri yerine getirmesi lazım olur. Yerine getirmeyip yemin kefareti yapması da caiz olduğu fetavanya hayri yede yazılıdır. Tahtavi rahmetullahi teala aleyh İmdat haşiyesi oruç sonunda diyor ki Nezri yapmanın caiz olduğu ayet kerimeden ve hadisi şeriften anlaşılmaktadır. Nezri yapmak istenilen bir şeyin hasıl olmasına talik edilirse, bağlanırsa şart ettiği şey hasıl olunca nezrettiği şeyi yapmak lazım olur. Hasıl olmasını istemediği bir şeyi şart ederse, istemediği şey hasıl olunca hac, oruç, sadaka. Nafile namaz gibi nezrlerini isterse yapar, istemezse yapmayıp, yemin kefareti verir. Mesela Ali ile konuşursam, Allah için yüz lira sadaka nezrim olsun deyip, Ali ile konuşursa, isterse sadakayı verir, isterse vermeyip, yemin kefareti verir. Fakat, zevcem boş olsun dediyse, Ali ile konuşunca zevcesi boş olur. Yemin kefareti vermesi caiz olmaz. Şarta bağlı olan nezri şart hasıl olmadan önce yapmak caiz değildir. Mesela hastam iyi olursa Allah için şu kadar sadaka vermek ve sevabını Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerine bağışlamak nezrim olsun deyip Hasta, iyi olmadan önce nezrini yapması caiz olmaz. Hasta, iyi olduktan sonra yapması lazım olur. Şarta bağlı olan nezri yaparken de, yeri, fakirin şahsını ve fakirlerin adetlerini ve paranın cinsini de söylediği gibi yapmak lazım değildir. Şarta muallak olan nezr, şart edilen şeye karşılık olarak yapılmamalıdır. allah Teala'ya şükür olarak yapılmalıdır. Şükür secdesi yapmak gibidir. Nezri yerine getirmek lazım olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte bildirilmiş ve icmai ümmet hasıl olmuştur. Hac suresi 29. ayeti kerimesinde mealen "Adaklarını yerine getirsinler." buyrulmuştur. Bunun için nezri yerine getirmek vaciptir. Bazıları farzdır." dedi. Oruç, namaz, sadaka, vakf, itikaf, köle azat etmek, yürüyerek bile olsa hacca gitmek adak olunur. Çünkü bunlar başlı başına ibadettir ve her biri bir farza veya vacibe benzemektedir. Mesela oruç kefareti için köle azat etmek farzdır. Mekke ahalisinden gücü yetenlerin yürüyerek hacjetmesi farzdır. Burada ibadet olan yürümek değil haçtır. İtikaf da namazın son rekatında oturmaya benzemektedir. Vakfa gelince her şehirde Müslümanlar için hükümetin beytül mal'den cami yaptırması farzdır. Hükümet yaptırmazsa Müslümanların yaptırması farz olur. İtikaf, hac, namaz, oruç ve sadaka gibi nezrileri, şarta bağlı değil ise, zamanını, mekânını, fakiri ve paranın cinsini gözetmek sizin yerine getirmek caizdir. Mesela, şu gümüşleri, cuma günü, Mekke'de, falanca fakire sadaka vermeyi nezretse, başka gümüşleri, başka gün, başka yerde, başka birine vermesi caiz olur. Haccı, namazı, ve itikafı veya orucu nezrettiği zamandan daha önce yapması caizdir. Fakat gün sayısı bir gün bile noksan olması caiz değildir. Şarta bağlı olan nezr şart hasıl olmadan önce yapılamaz. Fakiri yerini ve paranın cinsini yine değiştirebilir. Recep ayında her gün oruç tutacağım diye nezreden kimse hasta olup tutamasa, Sonra bir ay, Ramazan gibi kaza tutar. Bir farz veya vacibe benzemeyen bir şey adak edilirse, bunun yapılması lazım gelmez. Farza aynı olması lazımdır. farz kifayeye benzeyen adağı yerine getirmek lazım gelmez. Hasta ziyareti böyledir. Tavaf için mescid-i harama girmek ve imam girdikten sonra, cuma namazı için camiye girmek, Farz olduğu halde, camiye girmek adak edilmez. Çünkü camiye girmek, başlı başına bir ibadet olmayıp, bir ibadetin parçasıdır. Muhtaç olan ana-babaya yardım farz olduğu halde, anayı-babayı ziyaret, başlı başına ibadet olmadığından, adak edilmez. Demek ki, bir şey adak edilince, bunun yapılması lazım olmak için, bu şeyin, Beş şarta uygun olması lazımdır. 1- bir, bir farz veya vacip cinsinden olması lazımdır. 2- Başlı başına bir ibadet olması lazımdır. 3- Kendisi günah olmamalıdır. Kurban bayramı günü oruç adamak caiz olur. Çünkü orucun kendi haram değildir. Başka gün tutması lazım olur. Haram bir şeyi adamak yemin olur. Bunu yapması günah olur. Mesela, filan kimseyi öldürmek, Allah için nezrim olsun deyince, öldürmeyip, yemin kefareti verir. 4. Yapması kendine zaten farz olan bir şeyi adamak, sahih olmaz. Mesela, hacı olmayı adayan zengin bir kimsenin, bir kere hacca gitmesi zaten farzdır. Hacı olmayı adamak, farz olan hacca gideceğini haber vermek demektir. Çünkü nafile haç yapan hacı olmaz. Farz olan hacı adamak sahih olmadığı için bu kimsenin bir kere hacca gitmesi farzdır. Adak içinde gitmesi lazım gelmez. Zengin kimse, kurban kesme günlerinden birinde bir koyun kurban etmeyi nezrederse iki kesmesi lazım olur. Biri adak için birisi bayram için olur bu kimse, nezrederken, bayram kurbanını kastederse, bir kurban keser. Bayram günlerinden önce nezrederse, niyeti ne olursa olsun, iki kurban keser. Çünkü, üzerine henüz vacip olmayan bir şeyi yapmayı kastetmek, haber vermek olamaz. Bayram günlerinde zengin olan da, bayram günü fakir iken nezredince, yine bu sebepten dolayı iki kurban keser. Hacı olmayan zengin kimsenin hac adaması da zengin kimsenin kurban kesme günlerinde kurban adaması gibidir. Çünkü hacca gitmek de kurban kesmek gibi iki türlü olur. Farz olan hac yapmak, nafile hac yapmak. Hacca gitmeyi nezredince, hacı olmayı yani farz olan hacca gitmeyi kastetmezse iki kere hacca gitmesi lazımdır. Çünkü kurban kesmesi vacib olan kimse, adak yaparken, vacibi kastetmezse, nafile kurban anlaşılır ve adak sahih olur. Hacca gitmek adak edince de, farz olan hac kastedilmezse, nafile haç anlaşılır, adak sahih olur. Birisi farz, birisi adak olmak üzere, iki kere hacca gider. Ramazan-ı Şerif orucunu ve mesela, öğle namazını, ve hacı olmayı, yani hacetül i̇slam adamak ise, böyle değildirler. Bunları söyleyince, yalnız farz anlaşılır. Bunların nafilesi yoktur. Bunları adayan kimse, yalnız farzı kastetmiş olduğu için, adak sahih olmaz. Demek ki hem farz, hem nafile olan şey nezredilir. Nezrederken, farz olanı kastetmemek lazımdır. Namaz, oruç, hac. Ve kurban adamak böyledir. Ramazanda oruç nezredene bir şey lazım gelmez. Yalnız farz olan Ramazan orucunu tutar. Fakirin ve zenginin kurban adaması caizdir. Kurban demek, bayramın ilk üç gününde zengin için vacip, fakir için ise nafile olarak kesilen koyun, keçi, sığır veya deve demektir on koyun kurban adayan kimse, bayramın üç günü içinde on koyun keser. Bundan sonraya kalırsa, mevcut iseler, diri olarak sadaka verir. Çünkü, bir koyun kesmek emrolundu. Adak sayısının on olması, vacip olan kurbanı keseceğini haber vermediğini göstermektedir. Adak kurbanının, belli üç günde kesilmesi lazımdır. Bu günler gelmeden önce kesilirse, Kurban olmaz ve adak yerine getirilmiş olmaz. Adak kurbanı belli üç günde kesilemediyse, altın, gümüş olarak değeri veya diri olarak kendisi fakirlere verilir. Belli üç günden sonra kesip de eti fakirlere dağıtılırsa, etin değeri, diri kurban değerinden az olmamalıdır. Az olursa, aradaki fark kadar para da dağıtılır. Halbuki kurban demeyip, bir koyun kesmek nezredilince gün ve yer belli etse bile kurban bayramı günleri dahil istediği zaman ve istediği yerde kesebilir. 5. Nezredilen sadakanın mal olması, mülkündekinden çok olmaması ve başkasının malı olmaması lazımdır. Mesela 100 lirası olan 1000 lira sadaka vermek adarsa 100 lira vermesi lazım olur. Belli miktarda altını vermeyi nezretse, altınlar helak olsa, nezr sakıt olur. Kur'an-ı Kerim okumayı ve tavaf etmeyi adamak caizdir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, her gün belli sayıda salavat okumayı, mesela delâil-i hayrat veya câliyet-ül okumayı adamak caizdir. Allah rızası için, horoz kurban edeceğim veya keseceğim diyerek, horoz adamak, caiz olmaz. Çünkü horoz, kurbanlık hayvan değildir. Horoz adamak isteyen, Allah rızası için horoz kesip, etini fakirlere vereceğim demeli ve horozu diri olarak veya kesip, etini fakire vermelidir. Böylece kurban değil, sadaka nezredilmiş olur. Sadaka adayan kimse, Miktarını söylerse, o miktarı verir. Söylemezse, yemin keffâreti, yani on fakire, yarımşar sağa buğday veya değerini verir. Yolcusu veya sevdiği, saydığı kimse gelince, sevinç veya o insan için saygı hayvanı veya şükür hayvanı kesmek caiz değildir. Yolcu gelmeden veya gelince, Adak edilir ve adak olarak yani allah Teala için kesilir ve etleri fakirlere yedirilir. Zenginler yiyemez. Hayvan kesmeyi adarken kurban derse kurban bayramında kesmesi lazım olur. Gelene ziyafet için kesmek de caizdir. Şarta bağlı olmayan nezri, tayin ettiği zamandan önce yapmak caizdir. Fakat, Şarta bağlı olan nezri, istenilen şart hasıl olmadan önce yapmak, sahih olmaz. Sadaka vermek için bir şey adayan kimse, aynı değerde başka şeyi veya kıymetini verebilir. Adı belli bir ayın orucunu adak eden, o ay her gün tutar. Bozduğu günleri kaza eder. Ayın adını söylemediyse, muhtelif aylarda bir ay otuz gün tutar. Hasta, Allah için bir ay oruç tutayım dese, iyi olmadan ölse bir şey lazım gelmez. Bir gün bile iyi olup tutmaz ise hepsi için iskat yapılmasını vasiyet eder. Fakir olsun, zengin olsun, adak eden, adak edilerek kesilen hayvanın etinden yiyemez ve zekat vermek caiz olmayanlara yediremez. Anasına, babasına, evlatlarına Zevcine veya zevcesine, fakir olsalar da yediremez. Yerse veya bunlara yedirirse, yenilen etin kıymetini fakirlere sadaka verir. Akrabasından ve evinde bulunanlardan, zekatını vermesi caiz olan, büyük küçük herkes yiyebilir. Bunlar için de zengin olanlar yiyemez. Yerlerse adak sahibi, bunların kıymetini fakirlere verir. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh koyunların zekatı sonunda buyuruyor ki zekatta, uşurda, haracda, fıtrada, nezride ve köle azadından başka kefaretlerde misli olmayan malın kendi bulunsa bile kıymetini vermek de caizdir. Zekat malının kıymeti olarak yine zekat malı verilir. Başka mal verilemez. Diğerlerinde herhangi bir mal verilebilir. Dört zayıf koyun yerine, üç besili koyun vermek caizdir. Misli bulunan, yani ağırlıkla veya hacimle ölçülen malların yerine, aynı cinsten kıymetleri verilemez. Mesela, ayarı düşük beş altın yerine, ayarı yüksek olan dört altın vermek veya düşük beş kile buğday yerine, İyisinden dört kile vermek caiz değildir. İyilerinden de beş vermek caiz olur. Fakat başka cinsten verince bunlarda da kıymeti kadar vermek caiz olur. Çünkü karşılaştırılmalarında faiz bulunan mallar başka cinsten olunca iyilerinden az, düşüklerinden çok peşin vermek caiz olur. Kurbanda ve köle azad etmekte kıymeti verilemez. Çünkü Bunlarda da kan akıtmak ve kölelikten kurtarmak lazımdır. Mal vermek lazım değildir. Ancak bayram günleri çıktıktan sonra, kurbanın kıymeti fakirlere verilebilir. İki orta koyun kurban etmeyi adayan kimse, ikisinin değerinde olan bir büyük koç kurban edemez. İki kurban etmesi lazımdır. Koyun yerine aynı sayıda keçi, ve deve yerine aynı sayıda sığır kurban edilir. Semizlikleri, kıymetleri aynı olması lazım değildir. Fakat iki orta koyun sadaka vermeyi adayan, ikisinin değerinde olan bir iri koç sadaka verebilir. Bir teneke düşük hurma adayan, Aynı değerde yarım teneke iyi hurma veremez. Çünkü aynı cinsten olunca, Birbirleriyle değiştirilirken, Hacimleri müsavi olmazsa, faiz olur. Aynı değerde yarım teneke iyi arpa verseydi caiz olurdu. Hayvan kesmeyi Allahü Teala için şartsız olarak adamalıdır. Etleri fakirlere dağıtıp bunların sevabını bir veliye büyük zata hediye etmek caiz olur. Sonra bu nezrin ve sadakanın ve bu velinin hürmetine muradın hasıl olması için dua edilmelidir. Yahut filanca işim olursa Allah için mesela Eyüp'te bir koyun kesip etlerini Hazreti Halid'in radıyallahu an komşusu fakirlere dağıtıp sevabını onun ruhuna hediye edeceğim diye adamalıdır. Böyle şartlı adak hayvanı murat hasıl olmadan önce kesilemez. Hayvanı mezanın yanında kesmemelidir. Türbelere bez, iplik bağlamak, mezarlara mum yakmak da dinimizde yoktur. Bunları Hristiyanlar yapar. Mezara mum yakılmaz. Türbeye hizmet eden, orada ibadet eden fakirlere mum götürülürse, sadaka sevabı olur. Bu sevap, ölüye bağışlanır. Ölüye mum lazım değildir. Mü'minin kabri, cennet bahçesidir. Nur içindedir. Kafirin ki ise, Cehennem çukurudur, azap doludur. Mum onu azaptan kurtarmaz. Dürrül da oruç bahsi sonunda buyuruyor ki, cahil halk ölüler için para, mum ve benzeri şeyler adıyor. Bu suretle evliyayı kirama yaklaşmak, onlardan faydelenmek istiyorlar. Bu adaklar haramdır ve faydasızdır. Bunları Allahü Teala için adamalı ve türbelerdeki fakir Müslümanlara vermelidir. İbni Abid'in bu satırları şerh ederken buyuruyor ki, evliyâ Kiramdan birinin mezarına gidip, kaybolan malımı bulur veya hastamı iyi eder veya falan işimi görürsen, şu parayı, şu yemekleri senin için vereceğim, sana mum yakacağım demek, haramdır. Çünkü adak yalnız Allah için olur. Allahu Teala'dan ayrı olarak bir ölüden bir şey beklemek küfür olur. İmanı giderir. Kilise'ye, ayazmaya, mezara, türbeye gidip Hazreti İsa'dan, Meryem Ana'dan, evliya'dan bir şey isteyen, bunlara dua eden kafir olur. Bunların hürmeti, hatırı için Allahü Teala'dan istemelidir. Abdülhakim Efendi, Kuddîs-e tezveren dede demenin, çok çirkin ve küfre sebep olacağını beyan buyururdu. Ya Rabbi, hastamı iyi edersen, falan velînin türbesi yanındaki fakirlere, şu parayı senin için adak ettim. Sadaka sevabını da, bu velînin ruhuna bağışladım, demelidir. Böyle adakları zenginlerin alması haram olur. Fakirlere sadaka edilmeyen mal adak olarak kabul olmaz. Mesela mezar üzerine mum yakmak, minarede kandil yakmak ve camilerde şarkı ve oyun havaları şeklinde mevlit okutmak gibi adaklar kabul olmaz. Bunlar için para vermek ve almak haramdır ve faydesizdir. Mübarek gecelerde camilerde fazla ışık yakmanın bidat olduğu Ukûdü'd-Dürriye sonunda yazılıdır. Eşbahta Mescit Ahkamı'nda da yazılıdır. Zekeriya sofrası diyerek adak yapıyorlar. Sofraya 40 çeşit meyve koyuyorlar. Komşu ahbap kadınları buraya davet ediyorlar. Bunlardan yerken niyet edilen hacetin hasıl olacağına inanıyorlar. Böyle adak bid'attır. Yahudi adetidir. Nezr olan şeyi fakirden başkasının yemesi haramdır. Bid'ate harama sebep olmak büyük günahtır. Temel atılırken hasta iyi olunca Allah için hayvan kesmeyi adayıp, etini fakirlere sadaka vermek caizdir. Sadaka sevabı hasıl olur.